أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم وقال Rasulullah, الله صلى الله عليه وسلم Femen kana akhuhu tahta yadihi falyud'imuhu mimma ya'kul walyulbisuhu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yughlibuhum Sadaqa Rasulullah Muhterem Müslümanlar İslam kazançla infakı zanaatla ahlakı bir araya getiren hayat dinidir. Dinimiz bütün insanlığı iş hayatında hak ve hukuka riayet etmeye, helal-haram bilincini kuşanmaya davet etmektedir. Alın terini mukaddes saymakta, helal ve meşru yollardan rızık temin etmeyi ibadet olarak görmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde bizleri çalışmaya şöyle teşvik etmektedir. Sizden birinizin urganıyla sırtında bir bağ odun satması, böylece Allah'ın O'nun itibarını koruması, verif vermeyecekleri belli olmayan kimselerden bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Aziz müminler, bugün dini ve insani değerlerin çalışma hayatının dışına itilmeye çalışıldığına şahitlik ediyoruz. Üzülerek ifade edelim ki, biz Müslümanlar da bu yanlış gidişattan nasibimizi almaktayız. Oysa ki, iş ve ticaret hayatındaki faaliyetler ve elde edilen gelirler, Müslüman için bir amaç ya da bir hedef olmamalıdır. Bilakis Allah'ın rızasına ulaşmada, iki cihan saadetini elde etmede bir araç olmalıdır. Bu nedenledir ki, biz Müslümanlar, ticaretimizde, alışverişimizde, işçi ve işveren ilişkilerimizde iyiliği, adaleti ve merhameti esas alan, ahlaki ilkeleri usta çırak eğitimi çerçevesinde nesilden nesile aktaran bir anlayışı benimsemek durumundayız. Kıymetli işçi ve işveren kardeşlerim, iş yerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hakim olduğu birer emniyet yurdu haline getirmek, herkesin ortak görevidir. Bununla birlikte işçi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Teala işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur, nasihatine kulak vermeli, işini sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Yaptığı işin ve çalıştığı iş yerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli, evine alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İş verense Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her kimin yanında kardeşi çalışırsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Emri gereğince işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı. Onun sosyal haklarını gözetmelidir. İşçinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu amaçla yapılacak her çalışmanın sadece bir insanın değil, ailenin ve toplumun geleceğini korumak olduğunu unutmamalıdır. Değerli müminler, işveren ya da işçi olmanın insani açıdan hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında insanların en faziletlisi, imanla nasiplenen, ibadet ve güzel ahlakla hayatını süsleyen, takva elbisesine bürünendir. İnsanların en faziletlisi, hakkaniyeti, dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı bütün menfaatlerin üstünde görendir. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesiyle bitiriyoruz. Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap.